Ağa idin oğlumuz Muhammed Allah müccleniz. Ağa idin Allah'ın semiyi alaimi ve Allah ırizqu'ü Allah'ım var rabbil alemin, kayyum, sürü, huble, <gülüyor> Mübarek şevval aynın cuma gecelerinde bulunuyoruz. Allah'ımız ölünceye kadar cuma gecelerini ve gününü ihyaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. Amin. İlim meclislerinde daim eylesin. Amin. Amin. Sohbetlere Yağdurduğu feizlerden müstefiz eylesin. Amin. Amin. Allah mahrum olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Müslüman çok var. Herkes müslümanım diyebilir. Allah indinde biz müslümanım diyene de sen kafirsin demeyeceğiz. Bununla mükellefiz. Müslümanım. Tamam. Ama Allah Teala kimi müslüman kabul eder, kimi etmez? Kimin imanı sahiptir, kimi eli i Sünnete göredir, kim Batıldadır, yanlıştadır. Mevla bunları bilir. Resulüne bile sallallahu aleyhi ve sellem birçok ayet-i kerimede ben hidayet üzereyim dedir, demesini emreder. Bazı ayetlerde de وَاِنَّا اَوِيَّاكُمْ لَعَلٰهُ دَرْ اَوْفِي ضَلَالٍ مُب۪ينَ Acayip şey. Bazı ayetlerde de der ki sen söyle ki ya biz ya da siz elbette hidayet üzereyiz veya aşikâre sapıklık içindeyiz. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sapıklık içinde e, olması ihtimali şıkkı var mı? Yok ama bu ne üzere konuşulur? Yani kime karşı konuşulduğuna bağlı. Müşriklere karşı konuşuyor ya. Müşriklere söyle ki ya biz ya siz. Ya hidayet üzereyiz ya aşikare sapıklık içindeyiz. Bu aslında ne demektir? Siz sapıksınız demekten daha tesirlidir. Çünkü adama direkt efendim sen dalalettesin demek zamanı vardır bazı zamanlarda da Mevla bunu biliyor Mevla hakkı faslı edecek batıldan ayıracak ahirette her şey meydana çıkacak manasında konuşmalar olabilir ama biz iyi biliyoruz ki biz hidayetteyiz biz kendimiz iyi biliyoruz ki biz hidayet üzeriyiz ehli sünnet vel cemaatin merkezindeyiz elhamdülillah yani kapımız olarak camiamız olarak tabi efendi hazretlerimizin bereketiyle konuşuyorum ama daha birçok ehli sünnet cemaatler camialer de mevcuttur Allah Teala onları da muhafaza eylese ama bir birlik olunması birlik cevap verilmesi ehli sünnete muhalif olanlara karşı bazı alimlerin bir olarak hareket etmesi cevap vermesi lazım çok da bunu istiyorum ama bunu beceremedik bizim laflarımız her tarafa yayılıyor dağılıyor ama biraz yalnız kalıyoruz bu işte Allah Teala bu işte de bize yardımcılar nasip eylesin alimlerden, hoca efendilere Allah cesaret verse Amin. Allah onlara kuvvet versin, metanet versin birlik hareket etmeyi nasip eylesin Amin. kaç kere bu işleri e, senelerdir bu işin içindeyim yani özellikle de cem etmeye çalıştım falan. bir çok önemli hoca efendiler yahu bir araya gelelim Şöyle sünnete karar verelim Şudur budur Bir bildirgiye yayınlarız Altına imzalar atarız Ben sizin borazancılığınızı yaparım Ben konuşmasını yaparım ilanını Siz yeter ki bir karara bağlayalım Şudur, bu. Doğru söylüyorsun Haklı söylüyorsun Falan ama O diyor benim ismim olmasın O diyor ben bu profesör olacağım Doçentlikteyim şimdi Benim önümü tıkarlar Öbürü diyor, işte bana düşman olurlar. Böyle şeyler. Ya işte biz otururuz evvelce daha 20-25 sene, 30 sene evvel çok yüksek seviyede Hoca Efendilerle özel konularda işte fetvalar istişare edilsin. Yani bir kahvaltıda buluşalım, bir şey olsun falan. Ya işte bizi takip ederler. Allah Allah! Ya biz bizi neyin takip edecekler? Amerika'yı mı devireceğiz? Rusya'yı mı işgal edeceğiz ya? Yani... Kendi vatanımızda İslam'ı yaşama zorlanıyoruz. Durumlar belli orada yani. Ondan bile çekindiler. Yani işte biz bir araya geliyoruz, gidiyoruz. Sonra derler ki bunlar ne için toplanıyorlar? Niçin toplanıyor? Fıkıh meselesi var, istişare var. Ya burada batıllar var, dalalet ehli var, sapık görüşler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaret edenler var, ilmine hakaret edenler var vesaire. Bu kadar konu var ya. Şimdi bu adamı millet dinliyor hoca zannediyor bunları. Bunlar şimdi meydanı boş buldular. Bu İslamoğlu tarafı, Allah şerlerinde muhafaza... Bayağı bir boş buldular meydanı, geziniyorlar. Efendim, şia taraftarları var, e, Vehhabi taraftarları var, var da var. E burada... Efendim, ben isim vermem, öbürü ben cisim vermem, öbürü ben onunla niye zıt gideyim? Ya böyle olmaz ki sen... Adam Allah'a konuştu bir şey deme, Peygamber'e konuştu bir şey deme, ona deme, buna deme... İsim verme, cisim verme bu nasıl olacak? Hakkı söylemeyen dilsiz şeytan dedi bana efendi hazretleri Söyleyeceksin İsim vereceğiz mi? Vereceğiz dedi Vereceksin Biz böyle yani öğrendik Ama maalesef efendiden okuyanlar da beni yalnız bırakıyor ya Bu kadar efendiden okuyan hoca var Birlik olunması lazım Batıla karşı tek ses Allah bize nasip eylesin Neyse bizim tek de olsak sesimiz çok fazla yere gidiyor onu Allah Efendinin hümmetiyle verdi. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. O mademki yol verdi, izin verdi. izinli iş yapan yardım gelir. Burada nefsi karıştırmayalım. Allah nefsi karıştırmaktan muhafaza eylesin. Yani onu sevmeyin, beni sevin, onu dinlemeyin, beni dinleyin. O batıl, ben hak gibi şeylerden Allah bizi muhafaza eylesin. Biz öyle bir dertte değiliz. Olmadık da olmayacağımız anlamına gelmez. Masum olmadığımız için dua bekliyorum. Allah korusun, muhafaza ile. Ama illa hak meydana çıksın diye, ehli sünnetin hakkı meydana çıkartmak için yani bizi muhafaza eylesin diye dua edelim ama neye mal olursa olsun da bizi geri kal kalmaktan muhafaza da eylesin. Amin. Bir de var. Korkutulmak var, caydırılmak var, yılmak var, yıkılmak var. İnsan yılatabilir yani bu şimdi. Bir mücadele seneler, seneler, onlarca seneyi sürüyor. Ölünceye kadar da Allah'ım Celle Celaluhu Kendisinin müdafasında, dininin müdafasında, şeriatının müdafasında, Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem'in muhafazasında, sünnet seniyesinin müdafasında. Allah'ım bizi kaim eylesin. Amin. Daim eylesin, sabit eylesin. Siz cemaatlerimizi de bu yolda daim eylesin. Amin. Amin. Yani biz kin ve nefret tohumları ekmek tarafı değiliz. Kimsenin şahsına hakaretle bir derdimiz yok. Ama e, Allah ve Resulüne dokunulan noktada da e, susmak gibi bir imkanımız yok. Çünkü sustuğumuz anda Allah'tan bela gelecek. eşinik şimdi senden ondan bir mahluktan gelecek bela Allah'tan gelecek olandan bin kat ehvendir. Kıyas bile edilmez. Bir de senden gelecek olana Allah kafi gelir. Ama Allah'tan gelecek olana kimse kafi gelemez. Onun için bizim kimden korkmamız lazım? Allah'ın tarafını tutmamız lazım. Celle Celaluhu. Maalesef burada dünya üzerinde olsun, memleket içerisinde olsun, camialar arasında olsun birçok konular e, devri daim edip duruyor. Ama siz sohbete devam ettiğiniz sürece bir de yazılan eserleri okuduğunuz sürece inşallah sapıtmazsınız inşallah. İnşallah sapıtmazsınız. Yani itikadından itikatta sapıtmazsanız inşallah. Amelde kul kusursuz olmaz. Olur ki insan günaha düşmüştür. Ama itikatta sapma olmayacak inşallah. Bir adam sabaha da namaz kılsa akşama da doğru tutsa, bütün dünyayı hayır yapsa ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında en ufak bir şanına yakışmayan bir düşünceye kapılsa, bir beyanda bulunsa bu helak olmuştur. Bunun namazı, abdesti hiçbir şey onu kurtarmaz. Ama bir adamın amellerinde yanlışlar olsa da Resulullah sallallahu aleyhi ve muhabbeti, sevgisi, itikadı olsa he? O zaman onu Resulullah sallallahu elinden tutar kurtarır Allah azze. Çünkü ne diyor? Lanet okuyanlara had cezası uygulanırken zina etmiş veya içki içmiş, had cezası o demek yani zinadan şey işte efendim evlilik geçirmemişse 100 sopa yiyor mesela. Şey içkiden 80 sopa yiyor mesela. Yani iftiradan diyelim. Ya bu, bu illaki sahabeden Efendimizin dönemi olduğuna göre, bunu gördüğüne göre sahabeden demektir bu. Ama günahı da olmuş olabiliyor. Ama birisi ona vay lanet olası falan derse ne diyor Resulullah'a? La telanu okuma. Beddua yapma ona. Beddua yapılacak adamlar var. Ona beddua yapma diyor. İlletini söyleyeyim. فَاِنَّهُ يُحِبُ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ Allah'a ve Peygamber'ini seviyor diyor. Bak adamın orada günahına bakmıyor. İslam'a göre, fıkha göre cezası uygulanır. Ama beddua edilemez. Allah'a ve Resul'ü seviyor bu adam diyor. O sevgiye Resulullah şahitlik ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. E Öbür sahabe ne diyor? Ben çok namaz hazırlamadım, sadaka olacak. Kıyamet ne zaman kopacak diyene? Ne hazırladın? Çok bir şeyim yok. Allah'a Resul'ü seviyorum. İşte seviyorum da dikkat edeceksin seven sevdiğini şanına yakışmayan laf eder mi? etmez o sevgi de ona bağlı yani seviyorum kuru kuruya seviyorum ondan sonra ağzıma gelen de söylüyorum öyle sevgi olur mu? bu adam Allah peygamberi çok sever e çok seviyorsa edepli olur seven sevdiğini kırmamak için edepli olur edebi muhafaza eder sen nasıl diyorsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanlışları var İslam oğlu ya yani. Hataları var diyor. Yanlışları var diyor. Ya Ne cesaret. Yani Allah diyor. Afetsin. Niye diyor diyor. Kur'an'da diyor. Bu sabah okuduğum bir kitapta bir mana gördüm. Aklım durdu. Ahmet Rıza Han el-Kadir Hazretleri. Geçen yüzyılın müceddiliydi. Acayip bir şey gördüm. Bu sabah denk rastladım. Dedim ya Rabbeli Alemin. İçimden de diyordum ki bu kitap Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in her şeyi bildiğine dair ilmiyle, kayıpları bilmesiyle alakalı yazılmış ama bu e, ''Vestagfirhu'' meselesinde nedir acaba? Sır. Bu kitapta da onu bulamam. Kalkıp da başka kitaplarda şimdi arayamam. Başım dönüyor. Tek başım ayıp. Burada bir şey. bundan ne alakadar eder acaba bu kitap? Bir de baktım dipnotta mübarek zat açıklamayı getirmiş. Alakası yok. ''İnna fettehne aleke fethan ve binayı almış.'' ''Liyagfiralekeallahu''ya bir mana vermiş. Diyor ki bakın en doğru mana budur. Uyanık ol. Hani Allah senin geçmişini, geleceğini affetmiş meselesi var ya bu ne demek biliyor musunuz diyor <gülüyor> leke demek senin için burada iki mana var bir senin bir de senin hatırın için öyle ya için senin için leke kesen demek le de için anladın mı leke senin için diyor ki mübarek senin günahını demiyor burada diyor senin hatırın için herkesi affetti diyor <gülüyor> Allah Allah. Mekke fetihine katılan bütün sahabe aff oldu da. Bedirdekilere be aff oldu mesela. Kim neden senin için bak ya. Allah Allah 40 tefsir arası uğraşırdım. O kitap da hemen çıktı yahu dedim. Bu akşam dedim binlafet tane de doğru mana verecek. Geçen son sohbette verdik biraz ama tam anlatamadık mı acaba dedim. Çıktı bak. Leke senin hatırın için. Mekke dememinden bir Ümmetinin geçmiş günahların, ehli beytinin geçmiş günahları, ve ma teghar ümmetinden kıyamete kadar gelecekleri de senin hatırını affediyor. E bu çok doğru bir mana. Zaten kim affolur, Efendimizin hatırı olmasa kim affolacak? He? Ya, biz doğru yoldayız, siz merak etmeyin. <gülüyor> Sahabeden Sevadimli Karib Hazretleri, Radiyallahu Teala. Behki'de bütün kitaplarda geçiyor. Cevad ibn Garib. Yani vahabileri mahvetmiş. Bir, bir hiç söylemiş efendimizin yanında Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ama çok şeyler var. O 3 mısrada her biri bir, bir bomba. Her biri bir bomb. Efendimiz dinliyor, onu kabul etmiş. İşte "Kün li şefiat." Şefaat ya Resulullah demek caiz midir? Ama ne diyorlar? Şirk diyorlar. Caiz değil diyorlar. Cevad neden? Şefaat ama vahabile dikkat edin. Vahabiler şefaat yok demezler ha. Buraya bunları ayırın. Mesela şimdi bazıları aziz bayındır gibiler onlar hiç ahirette de şefaat yok diyebilirler. Onlar farklı. Bunlar derler ki şefaat var ama ahirette verilecek o izin. Şu anda verilmemiş. Onun için de kabrinden şefaat istenmez derler. Yanlış ederler. Hani ahirette verilecek. Halbuki Sevad i̇bn garip sahabeden Ne diyor? كُنْ لِي شَفِيعَنْ يَوْمَ لَذِو شَفَاعَةَ بِمُغْنِنَا سَوَادِ İbn-i Ya Rasulullah, Sevad'ın adı Sevad, Sevad'ı hiçbir şefaatçinin kurtaramayacağı günde sen bana şefaatçi ol. Peki Efendimiz ahirette şefaat olacak ama şimdi ona sen bana şefaatçi ol dedi mi demedi mi? Sağlığında yüzüne dedi mi demedi mi? Efendimiz Aleyhisselam de ona ya bunu şimdi söyleme mahşerde buluşursak orada söylersin mi dedi yoksa tebessüm etti sevindi razı geldi Efendimiz bir şey sessiz kalırsa o ne olur, kabul, kabul olur. E, yok, sünnetler kaç türlü? Üç, türlü üç türlü kavli hadiste buyurdu fiili tatbik edip yaptı takriri takriri ne demek sessiz kaldı çünkü batıla sessiz kalır mı Şirke sessiz kalır mı? Dedi ki, sevadı kimse kurtaramaz. Sen bana o gün şefaatçi ol. Tamam o, o gün şefaat edecek sana zaten. Şimdi senin o durumda değilsin ki. Mahşer değil burası. Ama sen ona bugün şefaat et bana de, diyebilir misin, diyemez misin? E dersin. Çünkü Çünkü mahşerden evvel sahabe dedi, bana şefaat et dedi. Efendimiz'e kabul etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için... Arkadaşlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günahı yok. Hatası yok. geçmişi geleceği bağışlanmış demek masum, günahı yok. Faraza olsa bile garanti bağışlan. Bu hani geçmiş günahın, gelecek günahın, günahın için istiğfar et falan var ya ayetlerde. Bunların hepsi hakkında size bir mana vereyim, o tek mana kafanızda kalsın. O şu demektir, sen günahsızsın ve masumsun. Çünkü bütün peygamberler aynıdır. Ama faraza, farz muhal, senden bir güne sadır olacak olsa bile o zaten hesaba tabi değildir. Çünkü peşiyle bağışlanmıştır. Sana böyle bir garanti verilmiştir. Yani şunu anlatamıyorum. Bedir'de katılanlara bile böyle bir müjde yok mu? <gülüyor> He? <gülüyor> Müslüm'de ya sahi Müslüm'de. <gülüyor> Allah Bedir'e katılanlara tecelli etti. Ne yaparsanız yapın peşinen sizi affettim buyurdu anladın Hatıb-ı bir Belta meselesi yani Mekkelilere bazı sırlar gizli sırlar gönderdi halbuki bu çok yani şimdiki vatan hainliğine e, girecek kadar ağır bir şey Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in planını oraya haber verdi ve kadının saç örgüleri içinde Mekke'ye giderken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy geldi işte sahabeden bazı zatları Zaman dersem Hazreti Ali Efendimiz var işin başında. Onları yolladı. Kadını yolda dol, durdurdular. Çıkar kağıdı dediler. Kadın dedi bende böyle bir kağıt yok. Var yoksa Allah dur, yalan mı söyleyecek dediler. Ayet geldi. Sende bu kağıt var. O zaman da tabi çok saçları gür kadınların saç örgüleri falan. Şimdiki kadınların saçları kalmadı. Kelleşecekler. O şampuanlar manpuanlar saçları döküyorlar. <gülüyor> Zeytinyağına devam edin. Zeytinyağı sabırı. Zeytinyağı. En iyi saçınız o bakar. Çörekotu yağ sürün diplerine. Saçınız kuvvetlenir. Kadının saçı faydalı bir şey. Kadının süsü. Bir saçları var tabii kadının. Onu Hazreti Ali bulamaz, çıkaramaz yani içinden. Gerçi tabii kadına da el sürmek istemiyor. Çıkart diyor yani. Elini halde çıkartmayınca yalana başvurunca durdurdular. İşte kendileri artık uğraştılar. Saç örgülerinin içinden çıkarttılar. Görünüşte yok. E Allah doğru söylüyor tabii. Bir de baktılar eyvah Hatım radıyallahu anh, mübarek adam Gitmiş Mekkelere diye ki Efendimizin planı böyle böyle cık cık cık. Hemen aldılar Geldiler mektup getirdiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme e, Hatımı çağırın çağırdılar Hazreti Ömer zaten Hazır bekliyor Adamı kesmeye Radıyallahu teala Yahu geldi Hatip Radıyallahu aleyhi Efendim, sellem, yahu niye yaptın bunu? Vallahi ben imanımdan sonra mürtet olmadım dedi. Fakat benim onlarda çocuklarım var. Ben onlara bir haber böyle iyilik yaparsak çocuklarımı hani asmazlar, kesmezler, çocuklarımı muhafaza ederler. E peki bizi ihbar ettin. E ben biliyorum ki Allah sana yardım edecek. Onlara ne desem, senle baş edemezler. Allah Allah, ne doğru adamlar var, dürüst adamlar var. Sahabe böyleydi. Tabii sahabe böyleydi. Ondan sonra Azze Ömer dedi, ''Ya Resulullah, daha ne dinliyorsun ya?'' Mevzu bitmiştir. Keseceğiz. Ya nasıl keseceğiz ya Ömer, dur falan. Ama, ne buyurdu orada? ''Ya, ya Ömer, he, o Bedir ehlindendir.'' allah Teala ne buyurmuştu? Hatırla bakalım. Ben Bedir ehline tecelli ettim. Ve onlara peşin söz verdim. Ne yaparsanız yapın, ben sizi affettim, peşin affettim. Şimdi bu bir sahabe hakkında 313, ihtilaflı olmasına rağmen en kuvvetli sayı. Bu sahabeler hakkında bu garanti var mı? He? O zaman aşere-i mübeşşere cennetle müjdelenen kaç kişi? O 10 kişi hadiste ismi sayıldığı için 10 kişi. Yoksa cennetle müjdelenen sadece 10 kişi mi? E zaten buradan 313 çıkıyor otomatik. Ondan sonra Hudeybiye'ye katılan hiç kimse ceh cehenneme girmeyecek. Len ye'li Asla cehenneme girmeyecek. Hiç kimse. Min şeyde Bedran ev Hudeybiye. Bedre veya Hudeybiye'ye katılanlardan hiç kimse. E tabii Bedre'ye katılanlardan bir kısmı veya dekserisi ne Hudeybiye'de de var olduğunu kabul edelim ama Hudeybiye tabii sayı 1500 Hudaybideki sayı 1500. E, dolayısıyla cennetle müjdelendikleri kesin değil, bir cehenneme girmeyecek de nerede kaldı? Parkta mı kalacak? Mecbur cennettik demek kesin yani. O zaman 1500 de oradan çıktı. E, oradan artı Bedir'e katılıp bu deyebide olmayan da Bedir'den eklersin. Ve külle va'dallah al bütün sahabeyi Allah cenneti va'detti. Bir ayet okursun zaten, hepsi oraya girer. Dolayısıyla konu kapanmıştır. Ama siz ne yaparsanız yapın, ben sizi affettim. Buyurulmuş mu? Efendimiz ama Bedir elinden günah yapma ihtimali var mı? Var, var tabi. Sahabe çünkü peygamber değil, masum değil. Yapan oldu mu? İşte hatıpladı Allah'ta oldu. Ama peşin enaf olduğu için Efendimiz hocam dokundurdu mu? Dokundurma. Ancak Efendimiz'e buyurduğunun farkı ne? Efendimiz'e buyurduğunun farkı şu: Sen zaten günah yapmazsın. Yapmayacağını da kesindir çünkü masumsun. Ama faraza muhalif arz etsek bile sen olmuşsun bağışlanmışsın bu bir garanti bir teminat olarak ona verilmiş sallallahu aleyhi ve sellem ama burada şu mana var mı günah yapabilirsin yapsan da olmuşsun bu mana sahabe hakkında bedireyle hakkında var efendimiz hakkında bu mana melhuz değil çünkü günah yapabilirsin diye bir pay yok onda yapamaz masum o demek istemez İsteyemez. İstetilmez. Engellenir. Yaptırılmaz. Ama sahabede bu durum var mı? Yok bak işte kağıt yakalandı. Yani göndermiş. Yani yapabildi. Ama peşin af olduğundan muhakkaza olunmadı. Efendimiz de böyle bir şey yok. Züleyha validemiz takıldı Yusuf Aleyhisselam'ın peşine. Daha o zaman validemiz değilken. Ne işler etti? Yusuf Aleyhisselam'a hapse 12 sene ya peşine takıldı. Ve Emmet mi? Ya ilişkiye geçmek istiyor. Ve hem biha. Yusuf Aleyhisselam da genç. Dünyanın zaten en güzeli ama gençliği var. İçine böyle bir şey gelecekti. Sakın ha. Ve hem biha. O da ona meyletti demeyin. Ayete doğru mu verelim? Ve hem biha. Orada durulmaz. Orada durulmaz işte, durursa mana bozulur. Ve emme biha, Yusuf aleyhisselam da ona meyledecekti. Ne olmasa? لَوْلَا اَرْرَاءَ بُرْحَانَ Rabbi, Rabbinin kesin hüccetini görmeseydi. Rabbinin kesin hüccetini görmeseydi. Şimdi ben peygamber değilim, bana öyle bir manzara tahakkuk etmeyebilir. İçinden bir meyil gelebilir. Belki içinden gelen maili tatbikat safhasına çıkartmadığım zaman Ben günahkar olmam İçinden geçenle insan günahkar olur mu? Ya şu kadınla bir zina etsem diye içimden geçti Kadın zaten bana yaklaşmış Benim de içimden böyle bir fikir geçti Bundan bana günah yazılır mı? Yazılmaz Tatbikata geçirmediğim sürece Hatta tatbikata geçirmediğim zaman Bana sevap yazılır mı? Yazılır niçin? İçinden istek geldi bu isteğe mani oldun. Bu sefer sevaba girdi He, ondan sonra daha ayrı konularda var. Yani elini tuttun, öptün, sarıldın şusu busu fren patlamak üzere. Gittin gittin gittin tam fren patlayacak noktaya gelirken, vay Allah'tan korkum günah kebahir zina bütün bu el zinası göz zinası kulak zinası vesaire bütün bunları tenasül uzvu yatastık eder yatak tekzip eder buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bu bugüne bu ana kadar yaşanan e, el tutma bakma vesaire öpme gibi e, zinaları, sahayir cinsinden küçük kısımdan olan zinaları e, tekzip edeyim, yalancı çıkarayım. Niye? Bu işlemi yapmayayım. Tabi orada freni tutmak ayrı bir mesele. Onu yapabildiğin anda ne oldu? Bu sefer geride yaptığın küçük günahlar cinsi hepsi sevaba tebdil oldu. Çünkü neden? Büyük günaha düşmediğin. Ama sakın denemeye falan. <gülüyor> Zaten namaz kılarak, abdest alarak, oruçta, dünya kadar sevap söylüyorum ben size. Siz öyle sevap lazım değil. Niye lazım değil? Başına gelirse Allah büyük günahtan muhafaza etsin. Küçüğünden de muhafaza etsin. Ama oldu ki başına geldi İlla da büyünde de muhafaza etsin Ama sen şimdi yüz defa Sübhanallah eyvahım diyecek en büyük sevap Gidip de ev, e, elliyim de tutayım da Ondan sonra zina etmeyeyim de Sevaba dönsün ulan ne sevaba dönsün Ya o arada sen maymuna dönersen olacak Yani bir de domuza dönmek de var Taş olmak da var zelzele de var Bir sallanmak da var Hortum çıktı şimdi böyle bir boru gibi Gelip içine almak da var Gelir yani gelir bir şeyler İstanbul'un da havası mavası bozuldu Hortumlar başladı yani. Durumu iyi değil İstanbul'un. Böyle gelir böyle evden adamı Efendimiz'in köpek yesin seni buyurdu Ebu Leheb'in oğlu gibi kimseye dokunmaz. Hortum senin eve gelir sizin balkondan seni alır. ha. Öyle de bir hortum çıktı şimdi. Özel geliyor yani. Adam oradan bakıyor kaçıyor. Nereye kaçıyorsun? Zaten sana geliyor adres. O diyor ki kaç kaç. Nereye kaçıyorsun? Havadan geliyor bu. Nereye kaçıyorsun? Trafik tıkanmaz ki İstanbul'da. Hortum bu havadan geliyor. Öbürüne kaçarsın, trafikte tıkanır, buradan kurtulursun belki. Bir eve sığınırsın, korktuma nasılsın? Metro mu bu? Ne bu? Geliyor da, üstten gelir, şunu al derler, seni alır. Böyle bir döndürür, makina gibi, çamaşır makinasının şeyi gibi, seni atar bir yere gidersin. Ya. Onun için bu işler, günaha hiç küçüğüne büyüğüne lüzum yok. Ama... Vakadır ki günahında küçüğü var, büyüğü var. Her günah büyüktür diye de Kur'an demiyor, hadis demiyor. Kur'an'ın küçüğü var diyor, büyüğü var diyor. O zaman da tasnif var yani, bunu da inkar etmemek lazım. Her günahı da bir tutmamak lazım, ayrı bir şey. Hal böyle olunca, e, pe sen peygamber olmadığın için, sana aleni bir koruma gelir mi? Gelmeyebilir. Bazı velilere gelmiştir. Bazı velilere gelmiştir ama nadirdir. Bizim birçoğumuzun başına birçok günah meyli isteği ve imkanı ve fırsatı gelir. Bu arada da bize manevi bir görüntü gelmez. Makamımız çok yüksek değildir. Bir de masum değiliz. E çünkü o zaman sana da öyle, herkese de öyle bir şey geçecek. Kimse günah işlemeyecek. Kimse günah işlemince Allah kim affedecek? Orada da ayrı bir cilve vardır. Günah işleyeceksin, tövbe edeceksin. Ayrı. Hikmetler vardır. Ama peygamberlerde günah işleme imkanı dahi Verilmez. Masumun manasını da böyle anlayın. Yani Yusuf Aleyhisselam meyledecekti. Lev la râ Rabbinin delilini görmeseydi. E Rabbinin burhan demek kuvvetli hüccet demektir. Delil ama normal delil değil. E, ne yaptı? Babası Kenan elinde. O gelmiş Mısır'a e, köle düşmüş. Esir düşmüş kardeşlerinin yüzünden. Ondan sonra Yakup Aleyhisselamla Yusuf Aleyhisselam, Aleyhisselam, Aleyhisselam ne var? Şiddetli muhabbet var. Öyle bir sevgi var ki yani Kur'an'da artık sevginin nişanı olmuş, alemi olmuş bir kıssa. Ah eh senül kasas kıssaların en güzeli. Çünkü sevgiye dayalı olduğu için sevgi. Züleyha'nın Yusuf Aleyhisselam'a sevgisi. Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a sevgisi. Efendim hep böyle ne var? Sevgi ve muhabbet üzerine meseleler var o kıssada. Sevgiyle olan şeyler çok güzel olur. Kıssalar. Ondan sonra e, Yakup Aleyhisselam onun görünüyor duvarda. Rabıtanın da delillerindendir bu. Sen bir mürşide bağlanırsan, rabıtayı güzel becerebilirsen, eğer onu Allah için çok seviyorsan, o da seni çok seviyorsa, e, yani sana himmet ediyorsa, e, efendim seni bazı felaketlerden Allah'ın izniyle, minatiyle e, kurtarabilir mi? Kurtarabilir. Bak bugün dün, dün olacak, dün Efendi Hazretlerine şey geldi, sudan, Kralının kardeşi geldi. Yani Ömer Beşir'in kardeşi geldi. Abisimiş mi? Evet. Neydi mesele? Beş sene evvel şeker komasına girmiş. Öldüm öleceğim komadan çıkamazken böyle artık kendi bir dua mı istedi? İmmetmiş dedi. Ya gaos mu dedi? Ne oldu bilmiyorum. Tabi zamanın gavsu kimse o gelir zaten. E, Efendi Hazretleri gelmiş ona. Bir elbise atmış üzerine. O komadan çıkmış. Adam beş senedir bu konuyu araştırıyor. Bu kimdir nedir? Evliyaullah'tan birini orada Sudan'da demiş ki bu Nakşilerin büyüğüdür İstanbul'dadır. Ee, Mahmut Efendi derler buna ya. Adam hemen gideyim demiş ya. Komada demiş geldi. Geçen gün Çin'den bir kadın bir himmet istedim diyor bilmem ne. Bir ne efendim seni görmüş gelmiş. Yani Çeçenistan'daki harplerde efendiyi görenler burada PKK ile savaşlarda komiser geldi bir gün. Silahım bitti dedi. Kaldım dedi PKK'cılarla. Karşı karşıya. Şey. mermim bitti dedi. Bir şeyim kalmadı dedi. Gel, bir, bir zat geldi. E bana yardım et, Beni korudu muhafaza etti. Neyse. Adam seneler sonra geldi. O sizdiniz. Yani efendiye bunu anlatmaya kalkıyor. Efendim mübarek. Öyle şeylere hiç keramet satmaz. Bir şey yapmadı. Başkası olsa ooo, Arkadaşları toplayın. <gülüyor> Hele bir anlat. Ulan ne saatte Allah. <gülüyor> Efendi diye. Hiç öyle bir şey Efendi mübarek normal vaka gibi dinliyor. Normal vaka hiç. Efendi'ye hiçbir şey değil. Efendi yalnız ağzından kaçırdı efendi. O sen miydin dedi. Orada kaçırdı demek. Yani onu kastetmiyor da. O sen miydin diyor mesela. Ya bugün Hacı Bilal odaya gir. Yahu kimseyi odaya sokma dedi. Fare Efendi'ye. Kimseyi odaya sokma dedi. Öyle de demez ha. Zikir yapıyor zaten. Kimseyi odaya... Hacı Bilal de anlamaz ki rahmetli. Efendiyi set seccade'den yatağa yatırıyor zorla. Yani nazı yok, nazlı adam. Ya bana da mı diyor. Ya sana da mı, bana da mı diyor Mubarek? Kapıdaki adam görevli diyor ki kimseyi sokmayın buyurdu ben şimdi. Bilal efendi ben ne yapayım hadi be dedi falan. O da şey sert adam. Daha onu durduramadı ki açtı kalıyor. Efendide mübarek yatakta böyle mevzilenmiş bastonuyla böyle mevzide duruyor. Ya kim dedi? yani bir şeyi bozdu o artık o giren. Dedi Bilal dedi gel o zaman. Geldin gel dedi yani. <gülüyor> Açtın kapıyı artık be. Ondan sonra e, Çeçenistan'da meşgul oluyordum. E cephedeki adam da diyor ben gördüm. Ha şimdi bunlar Allah dostlarının halleri var, makamları var. Gavs olduğu zaman Gavs imdat demektir yani. Yardım eden demektir. Ha bunu kim veriyor bu yetki? Allah Teala veriyor. Yaratan ancak kim? Allah Teala. İstediği kuluna istediği gücü verir mi? Ya şeytana bile vermiş. Doğudan batıya bir dakikada uçuyor. Bir saniyede şeytan doğudan batıya geçiyor. Bunu kabul ediyor musun? Yani Hindistan'daki büyük alimlerden geçinen biri, Allah hakkını versin, o çok da büyük alim, kitapları var şu var. Adam ne diyor, ne yazmış kitabında biliyor musun? Yani bunu da o kitaptan bugün inceledim. Diyor ki, peygamberin diyor, gayıpları bildiğine dair bir rivayet yok diyor. Hatta diyor şeytana, şeytan kadar bildiğine dair bile bir rivayet yok çünkü şeytanın bilgilerine ve kudretine ve tasarrufunda hakkında çok rivayet var diyor. Yani bunu bir alim olarak böyle yanlış asapmış. Yani adama desen ki şeytan bir anda doğudan batıya uçar kabul ediyor. Efendi Hazretleri buradan Çin'e gitmiş bir anda ona yardım etmiş dediğin zaman kabul etmiyor. Ya şeytana Allah verdiğini dostuna niye vermesin ya? sen nerede yedin bu aklınıza? peynir de bulamamışsın çiğ çiğ yemişsin herhalde <gülüyor> kardeşim ne cahil adamsın Allah dostlarına verdi ya verildi mi değil ver Ha bu zat Allah'ın dostu bu değil mi şimdi ben yine döndüm dolaştım nereye getireceğim İmam Gazali Hazretleri'nin eyyüel velet şeyini devam edip bitirmemiz lazım dersi yalnız bizim arkadaşlara da tembihliyorum yine başında bu eyyüel velet dersine ilave edilsin Bundan sonraki dersler arada fasıla girdi. Bu derslere ey velet, ey oğul. Şimdi burada zaten bundan sonra tasavvufa giriyor. Ve tasavvufta da mürşit lüzumunu ve mürşidin vasıflarını, kimin mürşit olabileceğini bunları beyan ediyor. İnşallah yolumuzu buluruz. Bulduysak yolumuzda dururuz. Bulamayanlara da buldururuz. İnşallah. Çünkü mürşitsiz sıkıntı adama diyorum ki bu adam böyle böyle dedi ya nasıl dedi dememeliydi o dediyse şey, bir bildiği vardır niye çok okumuş diyor ya çok okumuş ama İslam oğlunu okumuş <gülüyor> çok okumuş keşke okumasaymış hele de be İmam Hatip İlahiyatlı falan da deyince eyvah diyorum çünkü neden normal sizin gibi cemaat olsa bizden duyduklarıyla doğru konuşuyor biraz okuduysa bir de ona dese, dedilerse ki, sakın sen efendim şey yapma, aklını kiraya verme, sen hep e, kafanı çalıştır. Ya bu din işinde kafayı çalıştıracak bir şey kaldı mı? Anlamak için kafayı çalıştırılıyor. Bulmak için, bir şeyi bulmak için kafa lazım mı daha? Ayetler tamam mı? Hadisler tamam mı? Fıkıhlar tamam mı? İlmi kelam tamam mı? Tasavvuf tamam mı? Yeni bir şey, bulacağın bir şey yok senin. Sen bulunanları anlayıp amel etmekle mükellefsin. Sana diyor ki kafanı çalıştır. Sana diyor ki hemen diyor ona inanma araştır. Neyi araştıracaksın? Kaynağın doğruluğunu araştırabilirsin. Ama kaynağa vardın. Kaynakta böyle bir ayet var, hadis var. Daha sen bu neyi araştır? Ancak sen müçtehit değilsin. Ayetler arasında çelişki görürsen. Hadisler arasında çelişki bulursan. O zaman... Çözmek için araştırırsın. Çözmek için araştırırsın. Mesela bazı hadis-i şeriflerde ben bunu bilmiyorum diyor. Kıyameti soruyor Cibril. Cibril hadisi meşhur. Sorulan sorandan iyi bilmiyor diyor. Değil mi? Ama alimler diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden evvel Allah Teala ona kıyametin ne zaman kopacağı dahil her şey bildirdi. Her şeyi bildirdi diyorlar. Bütün alimlerin, birçok alim böyle söylüyor. Ama bazı şeyleri gizlemesini emretti. Bundan dolayıdır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapmadı? Kıyametin vaktini, saatini bildirmedi. Ama ölmeden evvel bildi mi? Bildi. Bizim inancımız böyle. Ama birisi dese ki, Resulullah da bilmedi, ölmeden de bilmedi dese, biz ona eli sünnetten çıktın demeyiz. Yani anlatabiliyor muyum konu? yani itikadi illa ki böyle inanmak farz aksi takdirde çıktın ehl-i sünnetten demeyiz. Ama bizim taraf yani tasavvufi taraf meşayih ulema, meşayih olan ulema diyorlar ki bildi. Tabi bunlar İmam Bey Curi gibi birçok büyük allameler söylüyor bunu. Biz yeni dönemden bahsetmiyoruz. Biz onlara tabi oluyoruz. Ki bildi. Ama bildirmemesi emredildi. Ya bu tamam. E şimdi ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın neler bildiğini der. Birçok hadislerim. Faalimtu ma'fişem havad al? Göklerde yerlerde ne varsa bildim. Tirmizi de patısta. Fe tecellale külli şey. Her şey bana parladı göründü. Hadis evle. Evra öncekilerin sonrakilerin ilimlerini bana verdi. Bunlar hadis. Ayete gelelim. Ve nazzelnâ aleke'l şey. Biz sana Kur'an'ı her şeyi açıklaması için indirdi. Her şeyi şey ne demek? Mevcut ve var demek. Her koyunca ona ne oluyor? Her varlık diyor. Kur'an her varlığı açıklamış. E nereden açıklamış 6600 küsur ayet? E burada belli konular var. Fiiristler belli. Bunun dışında konu yok. O sana göre. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ayetin o ma verdiği manayı sen bilebilir misin onun bildiklerini o ayetten? Bırak Efendimiz'i Hz. Ali'nin bildiği kadar bilebilir misin? Hz. Ali ne buyuruyor radıyallahu anh? istesem Fatiha'nın tefsirinde yedi deve yükü yazarım. Ye, yetmiş, yetmiş. Nerede diyorum yedi bende? Seb'ine Cemelen. Yetmiş deveyi yükleyecek kadar Fatiha'dan tefsir yazarım. Evet. Bu Hazreti aynı sözüdür ittifaklı. i̇bn Abbas. i̇bn Abbas radıyallahu anh buyuruyor ki, devemin ipi, bağı, sapı kaybolsa, Kur'an'dan bulurum diyor. İpi nerede? Ya. E münafıklar ne dediler? Bunlar münafık kafası. Yani e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi başına ne geleceğini bilmiyor veyahut efendim e, ilercesini bilmiyor, kendini bilmiyor. E, adam gelmiş e, sor, soruyor işte e, benim devem kayboldu, devem nerededir? Münafıklara da tam malzeme çıktı. Şimdiki münafıklar gibi. Ya diyor, ne soruyorsun devesini bilecek? Senin deveni nereden bilecek? Kendi ayakkabısı kaybolsa bulamıyor. Münafık mı? Bir Müslüman bunu der mi peygamber hakkında? Şimdiki Müslümanlar diyor ama. Onun üzerine Efendimiz Aleyhisselam de buyuruyor ki senin deven şuradadır, şu şuradadır, bu buradadır. Allah'ın bildirmesiyle hepsini söylüyor. Münafıklar tabi rezil oluyorlar ama orada Efendimiz Aleyhisselam yani mucizesini ispat etmek durumunda kalıyor. Münafıkların yüzünde imanı zayıf olanlar şüpheye düşecek Allah muhafaza. Onun için onların imanı kurtarmak için yapıyor bunu. Bilmez olur mu sallallahu aleyhi ve sellem? Ha Mevla bildirmese bilmez. Ama bildirdi Mevla. İlla meni tıbâmi Kaybıma kimseyi vakıf etmem. Sevdiğim rasullere bildiririm. Ayet bu. Daha ne konuşuyorsun? Bir gün ne buyurdu? Hazreti Ömer vaat ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından başladı. Konuştu, konuştu, konuştu. Kıyamete kadar neler olacağını, öğlene kadar minbere çıktı, öğlen namaz oldu indi, kıldırdı bir daha çıktı, ikindiye kadar. Dikkat edin bir gün, bu sahih hadisler, Bukhari Müslimlerde geçen, ikindiyi kıldırdı, bir daha minbere çıktı, akşama kadar. Bugün bana ne sorarsanız kıyamete kadar olacak her şey söylerim buyurdu ve o akşama kadar sabahtan akşama bir gün sıralı bütün bu tehlikeleri haber verdi geçen de işte Irak'taki şu anda olanların hepsini okudum size orada hepsini söyledi daha da neler olacak daha da neler olacak yalnız şimdi biraz bu işler çıkınca bazıları Mehdi geldi geliyor yine bir heyecanlandılar sakin olun heyecan yapmayın da <gülüyor> ne gavurlar gelecek gidecek daha ne sapıklar çıkacak daha ne ne mesihler ne mehdiyim diyen sapıklar çıkacaklar daha bugün yani e, şeye baktım e, büyük bir velidir ozat o da diyor ki e, Allah Teala sebepler halinde Nuh tufanında mesela bazı olaylar patladı Zuhal müşteri e, Zuhal zaten bilinen bir burç şey herhalde gezegen müşteri Jüpiter diyorlar şimdi gavurca adıyla onların bir araya gelmesi ateşli 3 ateş burcunda koç veyahut aslan gibi bu gibi hadiselerde mesela hesaplar tutuyor mu şu gün güneş tutulacak doğru çıkıyor mu he e mesela ay tutulacak çıkıyor mu işte böyle hesaplar var Allah Teala her şeyi ne yap, neyle yapmış eşhem süvel kameru bi güneş de ayda hesapla diyor e kıyametin kopması da yine belli bir hesaba göre efendi hazretleri derdi ki saatli bomba kurulmuş derdi Vaktini bekliyor. Ama o yine gezegenlerle, dünya ile ilgili bir olaylar ve sebepler zinciri olacak mı? Olacak tabii. Mevla sebeple yapar işini. Ol dedi mi olur ama onu da sebebe bağlamışlar. Yani bu hesaplara göre bir daha bu buluşmalar, bu şeyler e, Amerikası, Rusyası dünya kadar şey kursa işte efendim uzay e, izleme merkezleri bilmem neler. Kaç milyar dolar efendim Paralar Ya ben 100 bin dolara ben sana söyleyeyim ya. bir milyon dolara belki. Alimler bu işleri hesap edenler ben size bir kere bir sohbette yarım saat bunun hesabını yapmıştım. 1802 mi çıkıyordu? Var mı hatırlayan? Şimdi ulema yine baktım kitaplar diyorlar ki 1871 gibi çıkarıyorlar. Fakat o mübarek diyor ki o yüzün başında da Mehdi gelir. Ama baktım o uygun olmuyor. Çünkü Mehdi'den 40 sene, onun son 7 senesinde İsa Aleyhisselam'ın yüzünü koy üstüne 40 daha ondan sonra bir güneş batıdan doğmadan da 120 sene var e bunları bildiğim için benim anladığım yine 1700'ün başlarına geliyor bu durumda Hazreti Mehdi'ler yani 1700'ün başlarına geliyor şimdi kaçtayız 1400'ün başındayız yani 35 dolayısıyla 1700'lerin başında Hazreti Mehdi gelse bile Kıyametin kopması yine ondan 200 seneye doğru gidiyor. Ama şu kesin ki, şu kesin bir hadis-i şerifte buyuruyor ki e benim ümmetim efendim e bin yılı geçmez. Benden sonra. Şimdi bu hadise tek bu hadisi bilenler ya bu hadis uydurmadır diyorlar? Halbuki İmam Suyutu'nun bu hasta risalesi var. Bu ümmetin ömrü bini geçer. Ama ya bu hadis uydurma değilse o zaman başka hadis daha var şimdi birini görüp birini görmedi mi manası kalıyor ondan sonra da buyuruyor ki Allah e, b, a, kerimdir aciz değildir yarım gün daha ümmetime bir ilave verir yarım gün kaç sene 500 sene etti 1500 şimdiki bu kafasızlar 1500 hesabına göre konuşuyorlar geldi gelecek yani 1500'ü geçmez o zaman kaç sene kalmış oluyor 65 mi? 65 kalmış oluyor. Halbuki 65'e göre bir durum var mı ortalıkta? He? Müslümanlar arttıkça artıyor. Dünyanın her yerinde İslam çoğalıyor. Halbuki kıyamete yakın bunun ters dönmesi lazım bu ibrenin. Dolayısıyla şu andaki Efendi Hazretleri İslam'ın bir daha parlaması var. Yani şu anda parlamaya doğru giden bir süreç. Dolayısıyla yani sayı bakımından, nüfus bakımından, hüccet bakımından, delil bakımından İslam güçlü şu anda hiçbir ona karşı direnecek bir din dava yok ki. Dolayısıyla hal böyleyken bu 1500'e doğru kıyamet kopar diye bir şey konuşulması birçok hadise zıt düşer. Ama bu ne zaman olsa i̇mam Rabbani Hazretleri kesin konuşuyor ki Hazreti Mehdi'nin çıkışı ve Hz. İsa Aleyhisselam'ın inişi iki bini geçmez. Yani bu ikinci binin şimdi ikinci bindeyiz ya i̇mam Rabbani ne? Müceddidi Elf-i Sani ikinci binin müceddidi. Bu bini geçmez. Bu kesin. Ama önümüzdeki olaylarda hemen ben gireyim eve yatayım aşağı, Mehdi çıkarsa haberim olsun. Böyle e, değil mi? Beklentilere giremeyiz. Biz yine okumak, okutmak, vaaz, nasihat, cihat, emri bil ne neyyanil münker. Aynı hizmetler devam edecek yani. Bunu hiçbir zaman tembelliği İslamiyet bize emretmiyor, farz etmiyor. Dolayısıyla... Yani 1771 de deseler onlar zahiri hesaba bakılınca da bu çıkıyor. Yani bu gezegenlerin birleşmesi vesaire vesaire. Allah Teala bunu bir sebeple yapacak. İstediği zamanda yapacak. La yucelli hali vakti illa vakti gelende Allah'tan başkası kıyameti parlatamaz ve patlatamaz. Bu ayettir. Allah yapacak celle celal. Ama bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve e ve bazı peygamberlerine bildirilmiş olmasında bir sorun yok. İnnallah'ın de ölmüşsü. Yani kıyamet benim katımdadır. İlmi benim yanımdadır. Buyurmuş olması doğrudur. Çünkü onun ilmi vasıtasızdır. O kimseden öğrenmedi. Başka birisi bunu bilirse vasıtalıdır. O öğrettiği için bilebilir. Ayette de illa men itabami rasul razı olduğum rasullere kaybımı bildiririm. Diyor. Ama Alüsî gibi müfessirler ne diyor? Peygamber olursa bizzat asaleten gaybı Allah ona bildirir. Veli olursa, velilerdense o zaman diyor, o peygambere tabi olduğu için keramet olarak ona da bildirebilir. Ki bazı veliler, Abdullah Esmer Hazretleri olabilir, o Libya'da türbesini şey yaptılar herhalde, patlattılar. Bu Vahabiler. Bir bazı veliler diyorlar, kıyametin şeyi bize Bildirildi. Şahvelullah Tehlevi de diyor tefhimat-ı ilahiye isimlerinde. Bana rüyada saniyesine kadar bildirildi. Ve lakin uyandım unutturuldum. Unutturuldum diyor. Ama saatine kadar bildirildi diyor. Şimdi bizim için çok önem arz etmiyor. Çünkü herhalde bizim kafamıza kopmayacağı anlaşılıyor. Biz imanla önceden öleceğiz inşallah. Zaten ölenin kıyameti kopmuştur hadis-i şerifine göre. Biz şimdi ölümümüze göre bir hazırlığa girelim bakalım büyük kıyamet kafirlerin kafasına kopacak bize vurmayacak inşallah o tehlike o yani iyi bir şey değil zaten o güne kalan müminlerin de ruhu bir nefeste alınacak Yemen'den gelen bir rüzgarla alınacak hepsi bir kişinin ölümü gibi tek bir anda ölecekler ve böylece kıyamet en şerlilerin kafasına kopacak ama biz vazifelerimizi bilelim ne yapacağımızı bilelim Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme güvenelim hadis-i şeriflere iman edelim Şimdi oradan yarım gün 500 o hadis yarım gün. Ulema evliyada diyorlar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir, yarım istediğimi Mevla tam verir. Bedir'de de 3000 melek meselesi istenirken mevlane vurdu? 5000 melek. Şimdi burada yarım gün herhalde Rabbim'in ikramını kesmez bir yarım gün ümmetimden. Anlaşılan ki 1500'ü gidiyor ileri bu. Şu andaki hesap ...hala Hz. Mehdi'nin çıkmamış olmasından kesinleşiyor ki... ...65 sene içinde olacak işler değil... ...çünkü hadislerin süreci... ...en az Hz. Mehdi bugün çıksa... ...150-200 seneye gidiyor kıyamet... ...120 sene batıdan doğuştan sonrası var... ...dolayısıyla... ...bir ilave daha ikram gelmiş... ...Allah bizi imanla yaşatsın... ...İslamla yaşatsın... ...nesillerimizle, zürriyetlerimizle, eli sünnetle yaşatsın... ...ne zaman imandan çıkacak... Ne zaman eli sünnetten ayrılacak? Kıl kadar zerre kadar muhalefet edecek. İtikatta konuşuyorum. İtikatta muhalefet edecek. Bir nesil gelecekse Allah onu bizden getirmesin. Amin. Allah o noktada neslimizi kesse Amin. Amin. Böyle dua diyoruz. Nereden geldik nerelere? Bir şeyler anlattık mı bilmiyorum. Siz ne anladınız onda da hiç bilmiyorum. <gülüyor> Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mevla'nın bildirdiğini anladınız. Efendimiz Aleyhisselam'ın günahsız olduğunu anladınız. Ha Yusuf Aleyhisselam'a gelirsek orada Yakub Aleyhisselam göründü oradan geldik. Orada neydi mesele? Eğer sevgi ve muhabbet irtibatı olursa diyor tefsirler ve müfessirler aynı Yusuf Aleyhisselam'la Yakub Aleyhisselam arasında cereyan eden olaylar mürşitle mürüt arasında da cereyan eder. Eder mi? Ediyor. Örnekleri var. Ben bunu birisi ben tam zinaya düşecektim diyor efendi hazretleri camdan doğru bana zuhur etti yani iyi de bir ihvandı ama olabilir işte insan o hale gelmiş ölmüştür Allah rahmet etsin o vaziyette geldi ben onu görünce bütün vücudumdan şehvetim çıktı gitti diyor ama bu nedir sevgisi var irtibat var işte tefsirlerin dediğine geliyoruz alimler diyorlar ki Yusuf aleyhisselam ve aleyhisselam arasında olan sevgi ve muhabbetin benzeri muhabbet Allah için olan sevgiden bahsediyoruz. Allah içinki amellerin en üstünüdür. O fayda eder zaten. O devreye girer diyor. Hayfendi Hazretleri ondan haberi olur veya olmaz. Mevla onu bildirir veya bildirmez. Bazı kere müridinin kusurunu, ayıbını göstermemek için ona bildirmez ama onun ruhaniyetini şekle büründürür. Hazreti Cibril'in değişik şekillere girmesi gibi. Öyle mi? Hz. Cibril nasıl geliyordu? Dihiyetül Kelbi kılında geliyor. Dihiyetül kelbi Arap'ın en güzel. Ama Hz. Cibril nuranidir, melektir, kanatlıdır, iki kanadı ufku kapatır. Kadir Gecesi hadislerinde anlatıyoruz, 600 yüz kanı falan filan. Ama Hz. Cibril bir kere ne kılına girmiştir? Sayı hadiste geçiyor. He? He? Öküz kılına girmiştir. Ve bir öküz halinde kafirleri boynuzlamış, gebertmiştir. Yani, temessül denir buna. Elabe, ya, Meryem Validemize e, Filiz gibi delikanlı olarak geldiğini Kur'an söylüyor Meryem Suresinde. Onların değişik şekillere girmesi e, Deve, deve. Erkek deve. Öküz dedim. Yani erkek deve şekline girmiştir. Deve çok saldırgan olursa, deve adamı öldürür. Öyle deve saldırmıştır. Bir müşri. Yani hadis-i şerifi bulurum, kaynağıyla dağdayı okuruz. Detaylı zamanda. Ama... Bu şekle girme meselesi vardır. Değişik şekillere girebilir. Mürşidin de sana başka surette gönderebilir. Çünkü ruhaniyette mekan yok. Ruhaniyeti güçlü olursa, maneviyatı, o mürşidin ruhaniyetini Mevla tasarruf sahibi yapar, değişik şekillere sokar ve efendim müridine e, el, elinden tutturabilir, yardım ettirebilir. Abdülkadir Geylani. Radıyallahu Teala. Onda tartışma yok. Onu İbni Teymiye de kabul ediyor. Nasıl bir işti? Abdul Geylani diyorsun duruyorsun. Muhiddin Arabi deyince pif, patlıyor ortalık. Kim ki afir diyor, kim zındık diyor, tövbe ya Rabbi. Şeyh-i Ekber, diyorlar, Şeyh-i Ekfer. Ekfer en gavur demek. Tövbe ya Rabbi. Muhiddin Arabi. Tanrı Allah'ın o koy vermiş milleti o. <gülüyor> koy vermiş öyle geliyor falan. Mübarektir o çok. Onu bilen bilir ama Abdul Gadir Geylani'de duruyorsun. Yani İbn Teymiyye durur mu ya İbn Teymiyye? Atlatmış adam zaten, fışkırmış zeka, kafa ilimini geçmiş, ilmi aklını geçmiş yani kontrolden çıkmış adam. Adam böyle adam Abdülkadir Geylani. Büyük evli ama Abdülkadir Geylani senin bu inkar ettiğin şeyleri söylüyor. <gülüyor> Karada olsun denizde olsun, müridim nerede olursa olsun yardım istediğimi yardım ederim diyor. Gözümle evi mahfuzdadır evladım demiş. Gözümle ayni fillevul mahfuz. Gözümle evi mahfuzdadır. Allah Allah. E görüyorum Mevlani yazdıklar. Şimdi evliya'da bu kadar ilim varken birçok kaybi meseleleri keramet yoluyla e biz denemişiz. Denememişiz de başımıza gelmiş yani. Başımıza gelmiş. Benim başıma gelen öyle gaybi meselelerim var. Efendim bana söylemiş ben çocukken. E şimdi yaşıyorum onları. Nasıl biliyor? Allah bildirirse e bilir. Peygamberlere asaneten, velilere kerameten, tebaan, tebaiyyeten, tebaiyet dolayı. Onlarınki mucizedir, velilerinki keram. İnşallah bir daha hafta size bir kısa anlatırım. Ama şimdi yanımda değil kitap. Acayip bir şey. Abdülgal Geylani'nin zamandaki yaşayan velilerden biri ama unutmasam inşallah. Yetmiş küsur gayıp bilgisi veriyor bir meselede. Yetmiş küsur. Adam oturuyor ömür orada. Diyor ki şimdi içeri dört kişi gelecek. Şimdi içeri adam gelecek den başlıyoruz. birincisi 4 olunca? Biri şuradan, biri Yemen'den, biri Şam'dan. 4 oluyor. Dördünün yerleri. O şunu istiyor canı, bu şunu istiyor canı, bunu şunu istiyor canı. Bu. O, soyulmuş yumurta istiyormuş bir tanesi. Yoldan gelmiş ya. Allah'ım sabir umduğunu yemez bulduğunu yer ama mübarek de onları hazırlatalım bari diyor. Zaten <gülüyor> adamın önüne soyulmuş yumurtayı o bayılıyor. <gülüyor> Yorgunluktan değil yani kafayı yiyor şimdi. <gülüyor> Allah Allah. Ulan ucuza gittik diyordur o da. <gülüyor> Keşke krallık murallık isteseydik Ucuz, soyulmuş yumurtayı ne olacak? Soyulmamış gelseydi bari de biz soyardık. Yarısı da boşa git. Yani <gülüyor> adam kafayı yiyor zaten. Onların nerede öleceğini Kimin kaç sene sonra öleceğini? Kimin orada, kimin yarın, kimin kaç sene? Allah Allah. Yani böyle bir detay var ki sırf oradan yetmiş küsur kayıp çıkıyor. Evliyaullah'a bildi. Bunlar çok şey. Ya ben size anlatıyorum Ali Haydar Efendi Hazretleri. Ben adam anlattı. De. Ee, Halit Dede miydi? Bandırmalı. Belki eski Halit Dede de olacak. Rahmetullahi. Bu da 80-90 yaşlarındaydı bizim yanımızda burada. İsmaila'da i̇şte en son vefat et kalıyordu, hanımı öldükten sonra. Yani... Bir diyor... Iı, kaz mı almış, örtek mi almış bandırmadan şeyden de... Alader Efendi de bu İsmet bevaltı tekkede kazı... de hediye getirecek. O mu yani onun mu başına geldi, birini mi anlatıyordu, onu da tam şey etmiyorum ama... Şu diyor, yani hanımın adı demiş ki, bunun da demiş... E işte efendim bacaklarımı, baldırlarımı da sana benziyorum. Ne pişe demiş yani ulan. Ne alakası var işte? İnsanoğlu kevecedir. Artık karıyı mı e, bir laf olsun, şaka latife olsun, hanımıyla marası iyi olsun. Bilmiyorum bir şey demiş. Bismillahirrahmanirrahim. Ses geliyor. Bizde bazı ışık gider ses kalır. Bazı ses kalır ışık gider. Geçen Kadir gecesinde ses gitti. Ondan sonra efendim, e bir daha böyle yapalım arkadaşlar. <gülüyor> Daha güzel olmuş. <gülüyor> Yahu alıyor kazı getiriyor. Alaedir Efendi'ye götürüyor. E Tabii o ne bilsin o şey olacağını. Hediye işte e efendi babamız falan şey. Yahu sen demesin mi ki sen bunun butunu hanımının butuna benzettin bize mekruhtur evladım. Bu yeni ya. Kaç sene evvel Alaedir Efendi şurada. E dolayısıyla kardeşim Evliyaullah'ın ilmi gayb ilmindendir çünkü peygamberlerin de peygamberlere Allah bildirir onlara hakkıyla uyanlara da bildirir bizim itikadımız bu öndedir Allah Teala dostlarına karşı yakışıksız konuşmaktan bizleri muhafaza eylesin evet şimdi dersi uzatmayalım çünkü yani şefaat onu zaten kaç kere ispat ettim ki Efendimizin şefaat hakkı şu anda da sabittir şu anda da elimden tut diyenin elinden tutmaktadır Allah elimizden tuttursun Ay. evet efendim kardeşlerim bizim e, ders eyyüel velet haftadan devam ederim inşallah bu şey herhalde He? evet. Onu bak, bunları yakmayın bari ya o jeneratör dayanmaz onlara mübarek yüklenme namaz kılana kadar yetsin ışıklar inşallah urrahman şimdi dualar edelim kısaca e, bazı ilanlar edelim şevval ayındayız Allah engelleri kaldırıp devam ederiz inşallah. Önümüzdeki haftalar akşamdan sonra şimdilik saatler alana kadar devam ederiz. Ya okundu canım biliyorum. Şimdi 76. sayfada dergide ne namazı var? Ya nasip olmadı bunu kılalım inşallah. Şevval ayına mahsus. Ne namazı var? Utaka namazı. Dergide bu başka kitapta yok. 76. sayfada. Şevval ayı içerisinde. Son gün ne zaman? 26 Ağustos. 26 Ağustos'a kadar nedir? Şevval. Şevval ayında gece veya gündüz 8 rekat. Her rekat defaatadan sonra 15 İhlas, namazı bitirince işte sübhanallah var, istiğfar, işte salavat var falan falan. Bu mübarek namazın tarifini kafanızda kalmayabilir. Lale Gül dergide 76. sayfada bulursunuz inşallah. Beni hak peygambere gönderen Allah'a yemin ederim Allah o kişinin kalbine hikmet pınarları akıtır. Dilini hikmetle konuşturur. Dünyanın derdini ve devasını gösterir. Allah'ım bize derdimizi göster ya Rabbi. İlacımızı bildir ya Rabbi. Artık o ilham gelir. Öğreten biri gelir. Rüyada gösterilir. Gösterilir yani. Bu namazı kılana Allah dünyanın derdini, devasını gösterir yine beni hak ile peygamber olarak gönderen Allahu Teala'ya yemin ederim Abdülkadir Geylani rivayet ediyor dikkat et onun kitabındadır bu Buna iyi, onun için hiç kimse bir şey konuşamaz onun ilimlerine alenen Resulullah Efendimizle de görüşür onlar ayrı bir şey ama kitapta da kaynak veriyor ravilerini söylüyor bu namazı tarif edildiği üzere kardeşlerim bak dikkat et hanımlar bile yemek tarifi alıyor en ufak bir tarife uymadığı zaman Yemek ne olmuyor? Düzgün olmuyor. Ondan sonra kek ne olmuyor? Kabarmıyor. Kek kabarmıyor arkadaş. Kadında rezil oluyor. Ama bazen de çok lezzetli oluyor. Ama kabarmıyor, lezzetli oluyor. Ama görüntü bozuyor iş. Onun için tarif üzere. Tarifini de ben hızlı geçmiş olabilirim veya belki atlamış. 76. sayfada açın derginizi. Tarifinize bakın. O tarife göre namazınızı kılın. Bu mübarek namazı kılarsa tarife göre yani hadiste tarif edildiği diye geçiyor bu bak şimdi önemli bir şey son secdeden başını kaldırmadan günahları bağışlanır öldüğünde affedilmiş şehit olarak vefat eder şehit de olsa günahkar da kan damlası yere damlayınca affoluyor dikkat edin affedilmiş şehit olarak ki şehit olmak çok istiyoruz değil mi yatağımızda da ölsek şehit olabiliriz değil mi bu usta birçok hadis-i şerifler imkanlar bize sunulmuş. İşte bu da onlardan biri. Her hangi bir kul. Bu namazı yolculuktayken kılarsa. Şimdi yolda olanlar var insanlar. Şurada burada gelecek dönecek falan. Allah ona geri dönmeyi kolay eder. Borcu olan bir kul kılarsa. allah Teala ona borcunu ödettirir. Çok borçlu olanlarımız var. Hala da borca giriyoruz. Bir isteği olan varsa. Var mı? Bir derdin var mı? Efendi'ye gelir derdi. <gülüyor> Efendi ve Hazretleri benim bir derdim var. Yani dinle beni. O da ne mutlu sana bir derdim var. <gülüyor> benim bin derdim var derdi. E demek ki bir derdin var mı? Eee. İyi ne mutlu sana bir tanesi. Bir isteği olan varsa mutlaka bu namazı kılanın Allah de hacetini yerine getirir. Beni hak peygamber gönderen Allah'a yemin ederim. Kaç yemin etti ya üç kere ya. Bu ne acayip şey. Hangi bir kul bu namazı kılarsa okuduğu her ayetin her harfine mukabil cennette ona Allah bir mahrefe verir. Mahrefe. Dediler ya Resulallah mahrefe nedir? İşte Arapça bilmekten olmuyor. İstediğin lügata bak. Mahrefe nedir? Lugatına bak. Kelimeden anlayamazsın ki bunu. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem cennetteki bahçeler ve bağlar ve bostanlardır ki ağaçlarının bir ağacının dahi altında atlı süvari. Yüzyıl koşturursa gölgesini bitiremez. Mahrefe. Evet. Bu mahrefe niye veriliyor? Bostanlar. O bir tane ağ ağaç onun içinde. O bağlar bostanlar. Bir ağaç yüzyılda kesilemiyor gölgesi. Bu bir harfine. Harfine. Ahiret ne kadar büyük, cennet ne kadar büyük. Ya Rabbel Alemin. Ondan sonra ee, bir dahaki ağaçın ee, şey de söyleyelim onu 17 Ağustos oluyor mu bir dahakine? He? Sohbete? Tamam onu haftaya hatırlatın 76'da bir amel daha var Son 10 günde yapılıyor Şevval ayının Son 10 günü 6 günler orucunu biliyorsunuz He? Başladınız mı? Bekliyorsunuz ki serinlik olsun biraz Ta ne olacak kafanıza inecektik yok aşağı Yağıyor, <gülüyor> gidiyor serin daha Baya bir serin dedi da biraz evveli Bayağı evvele geldi Ramazan'ın başına göre. Epey geldi yani. Yarım saat kardasınız 40 dakika. Mübarek adam. 6 gün tutarsan bütün seneyi tutmuş gibi. Benim kaza orucum vardı ona sayabilir miyim? Yok artık. Yok öyle olmaz. Zaten bütün seneyi sayacağız. Mübarek adam 30 Ramazan'ı sayacağız ya. 1'e 10'dan kaç edecek? 300. Altı da buradan? 360. Sene İslam'da kaç gün? 354. Dolayısıyla bütün seneyi tamamlayacağız. Sen şimdi kazayı saydığın zaman buraya ne oluyor? 10 eksik oluyor. Biz bütün sene diyor ya hadi şerif. O zaman 30 Ramazan ayrı. Ondan sonra 6 olacak. Sen kazayı da buna sayarsan ne kaldı? Ondan sonra orucunuzda da ihmal etmeyin. İnşallah Lale Gül dergisini de ihmal etmeyin. Havalar sıcak. Millet tatil. Herkes kaçmış bir tarafa. Bu ayki dergiye bir gayret, bir kuvvet verin. Bu namazları tarif eden, hediye götürün. Ona buna dağıtın da inşallah hayrımız olsun inşallah. i̇nşallah. Dualarım kitabını baktınız mı? Bakan oldu mu hiç? Fark için fark. Mukayisadeniz oldu mu? He? hocam hani bayramdı daha. Haftaya kadar müsaade etse. Nerede ne değişiklik bir sorarsam size bir tane cevap veremezsiniz. Ne yapacağız böyle ya? Bu hazine 400'den fazla hadis-i şerif, rivayet var ya. 400'den fazla. Hiçbir kitapta toplanmaz. Ama yeniden yazıldı. Tasuh edildi. Efendim, öyle ilimler beyan edildi. Açtık bir tane. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Her gün sabahladığında üç kere, akşamladığında üç kere, evet. şu hamdi yaparsa, istiğfarı yaparsa, seyidül istiğfara benziyor ama değil. Benziyor. Hadi. Allah'ıma leke elhamdülillah ilahe illa ente ente rabbi ve ne abduka men tübike muhlisalleke dini inni asbahtu ala ahdike ve vaadike mestata'tu etubu ileke müşerri ameli ve istagfiruke li zhunubi elleti la yeğfiruha illa ente. Mâni mana birbirine bazen yakın. Fakat bu hadis-i şerifi beyan ettikten sonra buyuruyor ki, o gece ölürse cennete girdi o gün ölürse cennete girdi diyor, e seyyidin istifarda da bu var fakat bunda diyor ki Resulullah s.a.v yehlifu ma la yahlifu ala gayri hiçbir şeye yemin etmediği kadar buna yemin ederdi böyle bir şey var hiçbir şeye yemin etmediği kadar yemin ediyordu Allah'tan gelene niye yemin etmesin şüpheli değil ki yemin eder ama hiçbir şeye yemin etmediği kadar bunu ediyordu ki bunu okuyan o gün ölse cennete girdi. Bu kadar kolaylık varken yine insan seyyidül istiğfarı bile okumuyorsunuz ya. Seyyidül istiğfarı bile. Okudunuz mu bu akşam? He? Seyyidül istiğfarı bu akşam kaç kişi okudu? Ya öl yatarken değil mübarek. Akşama girer girmez. Ya ölürsen? Ama bu 208. sayfede 209 208 209. Baskılarda pek sayfayı değiştirmedik. Çok dikkat ettik ona efendim ama öyle bir acayip dualar var. Bir daha hafta bu üç kere okuruyor ama seyid ben Seyduris'i var okuyorum cisim. Tamam oku vallahi amele muvaffakiyet. Efendim. Bir hadis-i şerif. Enes radıyallahu ta'ala. Allahu Teala'nın nurdan bir denizi var. Etrafında nurdan melekleri var. Onlar nurdan bir dağın üzerinde duruyorlar. Ellerinde nurdan mızraklar var. O denizin etrafında tesbih ediyorlar. Sübhanezil mülkü vel melekü Sübhanezil hizeti vel cevarul Sübhanez hayırlezi ilahe mutsubbuğun kuddüsün vel ruh. Uzun mu? Dinle şimdi. Her kim günde bir kere unutabilirim hocam. Ayda bir kere unutabilirim. Senede bir kere ya senede bir kere daha zor. Hepten unutabilirim. Ömründe bir kere okudunuz mu? Ben bunları yazdım size arkadaş. Ahirette ne diyeceksiniz? müjde Niye kaçırıyorsunuz bunu ya? Ömründe bir kere. Sayfa 273. Dikkat et. Gafarallahu ma kademinden bir zenbi Geçmişini de affeder, geleceğini de affeder. Ya ben şaşırıyorum bu bu acayip adı şey. İbn olarak teylemiymiş. Kenze'l-malde de var. Geçmiş alan affeder, gelecek alan affeder. Günahları denizlerin köpükleri kadar da olsa, kum taneleri kadar da olsa, hatta ve hatta ve hatta kebair günahların en büyüğü olarak halkten kaçmış bile olsa. Ya arkadaş, tesbih namazı diyorsun, yarım saat sürüyor diyorsun, kaçıyorsun. Onu diyorsun, ya bu bir dakika tutmuyor bir dakika. He? 273 bence her gün bir kere okumalı bizim kadar günahkar adama ama geleceklere de tealluk ediyor bu dualarım kitabındaki hazinenin bir mislini bir kitapta tek başına bulamaz bu kadar şey toplanmış bir kitapta ama hakikaten tasih ettik hakikaten kaynaklarını yeniden teyit ettik ve tekit ettik Türkçe Arapça hareke harf her şey canımız çıktı 15-20 gün Allah için amel edilmeye değerdir Rabbim amele muvaffak eylese. Dualarım kitabın ikinci cildi çıkacak. Şimdi bunun üzerine ne yazdık? Yok başlık yazdık başka. İsim değişti görmediniz mi? Dualarımın başına ne yazdık? Uykudan, uyanıştan itibaren, yatıncaya kadar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, bir gün içinde okuduğu rivayet olunan, dolayısıyla onun ümmetinin her ferdinin, dualarım diye sahip çıkarak amel etmesi sünnet olan dua ve zikirler. Anladın mı? Şimdi öbür cildi ne olacak bunun? Öbür cildi de gün içinde saatli vakitli olmayan hadiselere göre okunması gereken. Bulut gördün. Şimşek çaktı. Yağmur yağdı. Şehre girdin. Cenaze arabası geçti. Dünya kadar mesele var. Aynaya baktın. Dünya kadar ikinci cildi o olacak inşallah. O hazırlandı bir kısmı, hazırlanıyor. İlmihal hazırlıyoruz. En büyük İslam ilmihali. En büyük İslam ilmihali. Alacağım başından imanından tut, tuvaletinden çıktın abdestinden cenazen gömülene kadarı var. Hepsi onu hazırlıyoruz. Yani 40 tane kitap başımızda. İnşallah yetiştireceğiz. Allah bana uzun ömür versin, hayırlı versin, Amin. bereketli yapsın Amin. vakitlerime bereket versin, Amin. beni boş işlerle meşgul edenlerden muhafaza etsin Allah'ım bana hayırla meşgul edenlerden Amin. eylesin edenleri bana nasip etsin Amin. ve çok hayırlı elemanlar göndersin Amin. ki hareket hızlı çalışma faaliyet yapalım inşallah çünkü ölüm yakın ölmeden size bir şeyler daha bir şeyler daha bırakmak lazım inşallah Tayyip ediyor ya eşek ölür Kalır, semer diyor. İnsan ölür, kalır eseri diyor. Geçen gün de başka birisi diyor ki eşek müşterek olursa semeri de kalmaz diyor. Yani işte öyle de bir şey var. Biz inşallah müşterek değiliz. Yani Allah için size efendim ortada bırakmadık yani. Önüne gelen kim ne yaparsa yatsın diye. Öyle değil. Kaynağını bulduk, tahsini yaptık, tahkikini yaptık. Size bıraktığımız şeyler tam bir eser niteliği taşıyacak inşallah dünya ahiretinize ışık tutacak inşallah kader yazılacak şimdi kaderi yazıyorum kaza ve kader nedir nasıl inanılacak sırrı nedir He sırrını ben de bilmiyorum tabii nasıl yazacağım bilmeden ama işte bilenlerin ne dediklerini yazacağım işte mübarek adam ben ne bileyim ama çok itikadi güzel eserler dualarınızla lale gülü destekleyin lalegül neşriyatı, kitapları şeyi neden yeni kitaplar basılabilsin geri kalmayalım inşallah hizmetler devam etsin inşallah şimdi efendim dualar edelim kısaca ee, ve bu dualarımızda vefat edenlerimiz var biliyorsunuz hoca anne vefat etti Allah rahmet eylesin Amin. kabri nur olsun derecesi hali olsun efendim, ben İstanbul'da bulunamadım diyorlarmış işte hoca niye gelmedi diye. ya mübarek insanlar bilip bilmeden ne konuşuyorsunuz? Başka bir cenaze vardı. E buradaki cenaze Hoca Hacı Evliyatolu. E orada Efendi Hazretleri'nin çok yakını vefat etti. Ben erken yola çıktım. Bu Afyon'da Hacı Zeki e Orada o kadar medreselere hizmet etmiş. Bu kadar ömrünü bu Kur'an'a adamış. O adamın hiçbir giden yok. Bir Kadir Hoca vardı. E dolayısıyla orada benim de hukukum vardı. Biz oraya cenazeye yola çıkmış olduk. E ondan dolayı böyle hemen... O niye gelmedi, bu niye gitmedi? ya yani ne biliyorsun bir şey bilmeden konuşanlar oluyormuş falan. Efendim biz alakalı, biz Allah için doğrusunu yapalım. Efendim. Onun için hepsi bizim kıymetlilerimiz Allah Teala hepsine rahmet eylesin. Kabirlerine nur olsun Ondan evvel onu unuttuk geçen hafta. Hayri Efendi vefat etti Sapanca'da. Bizim İsmail Şirin benim eski arkadaşımın ee, babası. Efendi Hazretleri onun evinde kalırdık gider. O adam o kadar medreseler, kız kursları. Ömrü hayatı bütün camiler yapmak, dernekler talebe, talebe, talebe. Ya ona rahmet eyle, kabrin nurek. derecesine âle Amin. Unutmamak lazım. Vefalı olmak lazım. Bunlar İslam'a hizmet ettiler. Kimse yokken yani. Oralarda iki kişi varsa biri oydu. Yani bir, bir şehirde, bir ilçede bir kişi iki kişi varken biri oydu. Şimdi her yerde çoğaldı. Ama çoğaldıkça tadı tuzu azaldı. E, azken e, daha değerli daha şey yani onlar hakikaten hizmet ettiler. Allah zayi etmesin, ecirlen zayi etmesin. Evet e, ruh için bir şahdet buyurun hayri efendinin ruhüdür. Eşhedu ve La rasulullah. Fi kulli lamh ti ilmullah. Ondan sonra Hoca anne senelerce okudu okuttu efendi hazretlerine hakikaten çok sadık ve bağlı olduğu rivat olunuyor. Biz tabii çocukluğumuzdan bizi tanıyorlar. Biz küçüktük. Ben 5-6 yaşlarımdayken efendi hazretleri kadınlarla şey işte onlara ders vereceği acaba falan beni yanına alırdı. Küçüğüm diye o yanına oturturdu beni ben böyle saatlerce oturduğumu bilirim böyle duruyordum işte bir şeyden anlatım yok çocuğumdum ama o eski bütün huri anneler işte hoca anneler polis anneler birçokları beni oradan tanıyorlar tabii çocukluğumdan ondan sonra zaten onlar erkeklerle konuşmazlar görüşmezler falan ama yani o zamanlardan beri bizim duyduğumuz bildiğimiz hakime anne birçok annelerimiz böyle bunlar çok hizmet ettiler e tabi talebe okuttular. Vaaz ettiler. Para almadan, şey etmeden. Gece gündüz gayret ettiler. Allah Teala Ecirlerini zayi etmesin. Amin. Allah Teala kabille nur eylesin. Derecelerini al eylesin. Buyurun ruh için. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammed abdu la ilahe illallah muhammedun resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adedema vesuhu ilmullah. Hediyeyi sal eyle yarım. Amin. Allah Allah Allah ne yetmiş bine benzer ne yetmiş milyar ne 70 trilyar Allah'ın ilminin kuşattıkları kadar okuduk düşünsene ya nur olur kabirleri zaten bazısı hakikaten zengindir ama olsun zengin de olsa hediyeyi sever en çok da zenginler hediyeyi sever <gülüyor> çünkü bize de kimse hediye getirmiyor zenginiz diye düşünürler biliyor musun o biz hediyelerimizi gönderelim. Onlar zengin olabilirler. Yine memnun olurlar. Hakları vardır. Vefalı olmak lazımdır. Hacı Zeki Efendi biz gittik. Genelioğlu. Mübarek adam. Çok şakacı şeyici böyle bile. Neler etti o zaman Afyon'da beni vaaz Her ay gideriz. Sohbet ederiz. Müftü gidip işte kadınlar dışarıda kalır. Müftü kursu kapatır. Efendim. Bursa'da müftü camii kapattı. Girmesinler çıkartamayız bir daha diye. Değil, ne uğraştık biz. Ne uğraştık. Ne uğraştık. Bütün camiler beni çağırıyordu, kadrosuzlar. Çünkü diyor ki, sen bir kere geldin mi, Diyanet bir daha gelmeyesin diye oraya kadro veriyormuş. Adam diyor, beş senedir kadro bekliyorum, seni bir kere çağırıyorum, otomatik kadroya göre Her yere kadro gitti bizden sebep, aman bundan kurtaralım camiyi diye. Öyle mücadeleler yani. On sene, yirmi sene, bu böyle benle uğraştılar. Yahu kadınlar sokakta kalmış, gelmişler kaç vilayetten, o Hacı İzeki biraz daha ağzı bozuk, sinirlenip, söver. <gülüyor> Öyle Göktaş gibi sistem kalmaz yani. <gülüyor> göktaş sistem kalıyordu. Bu sistem kalmaz. Ya ulan sen <gülüyor> belum musun, zındık musun? Tabii o çok felir sövüyordu. Ulan ne için camiyi kapatıyorsun, kursu kapatıyorsun? Hoca vaz edecek kadınlar gelmiş ya. Böyle adam mücadele ederdi yani. Çok tek başına. Bir de çok hali batırı zengin, en zengin adam. Ama gider kursla uğraşıyor, talebeyle uğraşıyor, Bütün kurslara, talebelere bakar. İsmail Köy var orada Afyon'da. Bizim Kadir Hoca'nın köy hocamızın. Ondan sonra. Gitti bir gün bir baktı talebeler bir şey yiyor. Yemek zayıf böyle. Peynir mi az, zeytin ya. bir şey. Bir döndü çocuklarına, bir bağırdı, bir çağırdı. Bu talebeler hepsi senin evde yediğin kahvaltının aynısını yiyecek. Bir eksik görüntü hepinizi dağıtırım dedi. Senelerce. Evinde yiyesen talebe onu yiyecek. Eti neyse, sucuğu, her şey var. Yani böyle hizmet etti malıyla, canıyla. Ben seni bu adamın nasıl yene azresine gitmem. E benim benim bir menfaatimden değil Allah için gittim yani. Sevdiğim için gittim yani. Biz bunları seveceğiz arkadaş. Böyle insanlar az kaldı. Bir de evvelce yoktu. Çok değerliydi. Şimdi arttı. Allah sayısını artırsa Evet. Hacı Zekiam abimizin de Allah'ım ruhunu şad eylesin. Kabrini nur eylesin. derecatını ali eylesin. Allah'ımız Celle Celalühu Celle. Talebelere yaptığı hizmetlerin, hocalara yaptığı sevgilerin, muhabbetlerin ikramların karşılığını kat kat Uhud dağları kadar karşısına ihraç eylesin. Ruh için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abdühü ve resulü la ilahe illallah Muhammed'in Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma usahuhu ilmullah. Allah Allah Allah hediyeyle de gizaleyle nureyle ya rabbel alemin ve ya hayrı el nasirin ve ya hayrı el fatihin subhani rabbil alilin alel vabbil hamdülillah rabbil alimin assalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmu'in ya erhemer rahimin ya erhemer rahimin Ya Rabbi hayırlı muradlarımızı ihsan eyle her işlerde akibetlerimizi güzel eyle dünyanın rüsvalinden ahiretin azabından muhafaza eyle cennetini cemalini istiyoruz nasip eyle cennetini rızanı istiyoruz helal eyle Cennetini ve ona yaklaştıran inançlara, amellere muvaffakiyet istiyoruz nasip böyle Azabından sana sığındık muhafaza eyle. Amin. Cehennemden muhafaza eyle. Amin. Cehennemden ve ona yaklaştıracak inançlardan, amellerden, fikirlerden, huydan, ahlaktan. Sana sığındık sen muhafaza eyle. Amin. Bildiğimiz bilmediğimiz yakın uzak bütün hayırları istiyoruz nasip böyle Bildiğimiz bilmediğimiz bütün şerlerden sana sığındık muhafaza eyle. Hakkınızda takdir buyurduğun kaza ve kaderlerde akıbetimizi hayır eyle. Allah'ım kazana kaderine rıza nasip eyle. Amin. İtirazdan muhafaza eyle. Allah'ım Filistin'e yardım eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ve ya hayran nasirin. Ve ya hayran Gazze. Tarumar oldu, yıkıldı viran oldu. Geldiler, döndüler evlerine. Yaşlı adamlar, kadınlar, çoluk çocuk. Ölen şehit oldu. Rahmete nail oldu. Kalanlar perişan. Evi yok. Bak şimdi siz gideceksiniz. İnşallah evinizi yerinde bulursunuz. Ama bir gidip de evinde yerini bulmamak var. Bir adamın başına geliyor, senin de başına gelebilir. Ne fitneler var. Allah vatanımızı, İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza et. Amin. Bu fitnelerden muhafaza et. Yahudinin şerrinden muhafaza et. İsyan üstleri kahreyle katle. Allah'ım aziz ve muktedir, ahzinle, ahze ile ya Rabbi. Belalana acil takdirle. Allah Müslümanlara yardım. Yeniden imkanlar nasip eyle. Amin. Bu ablukanın kalkması nasip eyle. Ablu kakaksa Müslümanlar orayı altından yaparlar. Yaparlar evlerini, ocaklarını. Müslümanlar çok yardım ederler. Ama gidemiyor. Eşya sokamıyorsun. Mısır öyle hainlik ediyor. Bu Mısır'a da insaf nasip eyle. Vicdan nasip eyle. Kapılarını açsın Müslümanların. Oradan eşyalar, emtialer, inşaat malzemeleri, tıbbi malzemeler. Bir an evvel yetiştirmek nasip eyle ya Rabbi. Oradan da hastaları istiyorlar buraya. 5-7 bin falan hasta var. Onlar işte bizim tedavi ettirmek istiyor Türkiye Ya Rabbi muvaffak eyle Ya Rabbi, nasip eyle Ya Rabbi Yollarını aç kolay eyle Ya Rabbi Bir an evvel hastaların gelmesini nasip eyle Ateşkesi durdur Ya Rabbi, temelli kaldır Ya Rabbi Sabit durdur Ya Rabbi Ve bir daha başlarına bomba yağmaktan muhafaza eyle Allah'ın Filistin'e acil bir devlet nasip eyle Orada güzel bir İslam devleti nasip eyle Bütün dünyanın da Ya Rabbi buna ses çıkaramamasını nasip eyle itiraz edememesini nasıl böyle? ya Allah alemin uzak efendim Çin'de İsrail gibi zulmünü devam ettiriyor bakın burada okuduğum haber iki gün evvel Doğu Türkistan Maarif Derneği söylüyor Hidayet Oğuzhan efendim Orta Doğu'da bir Filistin var Uzak Doğu'da da Doğu Türkistan var Müslümanlar kan ağlıyor ne yapmışlar geçen gün daha siz bunu hiç duymuyorsunuz ben bayramın ikinci günü 250 kadın erkek Müslümanı öldürdüler. 250 bir günde. Bayramın ikinci günü Doğu Türkistan'ı konuşuyorum. Filistin değil bak. Siz tamam Filistin'e çok ilgileniyoruz ama birçok yerlerde gözden kaçmasın. Duadan ihmal etmeyelim. Yardımdan ihmal etmeyelim. Bakın efendim adamlar ne yapmışlar? Hava saldırıları kara bağlı 3 köyü yerle bir etmiş. Çoğunluğu çocuk, kadın, yaşlı en az üç bin kişi vefat etmiş. 3000 bin. Bakın e, şu anda Filistin'de bile 1800 sekiz küsur. Tabi biri de bir, bini de bir. Bir Müslüman. Bir tane hepsi bu. Biz burada sayıları karşılaştırmak için konuşmuyoruz. Ama Doğu Türkistan'da 3000 bin kişi hayatını kaybetti. Havadan yapılan saldırılarla. Ya Rabbi bu çingavurunun zulmünü durdur ya Rabbi. Hayır. Bu zalimleri durdur ya Rabbi. Hayır. Bunları ancak sen durdurabilirsin ya Rabbel alemin ya. Doğu Türkistan çok güzel Müslümanlar var. Sakallı veya sakal, sarıklı dedeler. Çok mübarek zatlar var. Çok ehli sünnet. Nakşi, Hanefi, Maturidi çok güzel insanlar var. Allah'ım sen onları muhafaza ele. Amin. Zürriyetlerini muhafaza ele. Amin. Ya Rabbi onları bitirmek istiyorlar. Ya Rabbi on Çinliler onları bitirmeden sen o Çin yavrunu bitir ya Rabbi. Onların sakallı sarını muhafaza ele. Amin. Ehli sünnet inançlarını nesillerini, zürriyetlerini artır. Muhafaza ele oradan İslam'ı sildirme ya Rabbi la. Gazneli Mahmutların diyarına yardım eyle ya Rabbi birçok ulemanın evliyanın yurduna Allah'ım Libya'dan Mısır'dan Yemen'den Somali'den Irak'tan Suriye'den Orta Afrika'dan Myanmar'dan her yer kana alıyor ehl Sünnet perişan halde Vahabisi, Şii'si Nusayri'si Yahudi'si hepsi fakat Adamın biri bir hesap yapmış da demiş ya Yahudi'nin öldürdüğünden çok şu anda Müslüman Müslüman'ı öldürüyor. Bu ne ağır bir vebal. Bu ne zor bir hesap. Yani Yahudi tabii elinden gelse hepimizi öldür ama Yahudi'nin öldürebildiğinden diyelim. Öldürmek istediğinden demeyelim. Öldürebildiğinden çok Müslüman'a silah vermiş öbür Müslüman'ı öldürttürüyor. Allah'a akber diyor adamı öldürüyor. Adama iman sormuyor, kelime-i sormuyor adam Müslüman, adamı öldürüyor Ya Rabbi bu kanı durdur Ya Rabbi Amin. bir kere ümmetime kılıç girdiği zaman bir daha çıkmayacak, hadistir kıyamete kadar bir devam edecek hadistir, biz biliyoruz ki senin kaderindir, takdirindir biz razıyız ama sen bizi hak üzere yaşayanlardan eyle Amin. hak üzere ölenlerden Amin. eyle öldürenlerden eyleme Amin. öldüren katillerden eyleme yaalım, sabredenlerden eyle yaalım Rıza gösterenlerden değil. Çünkü Müslüman Müslümana karşı katil olamaz Hadi kafire karşı cihat var Müslüman Müslüman arasında öldürülen ol Öldüren olma Ya Rabbi bizi bu hadislerle amileyle. eyle Allah'ın bize musallat olacak kimseleri Üzerimize gönderme Senden korkmayan bize acımayanları Bize musallat eyleme Allah'ın vatanlarımızda emniyet ver Evlerimizde emniyet ver Mahallelerimizde emniyet ver Ehli sünnet yurtlarına güven ver Sükunet ver, şekinet ver Allah'ım bir an evvel barış ver, sulh ver, salah ver, hidayet bahşet, takva nasip et. Ya Rabbi Cuma gecesi hürmetine. Ya Rabbi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yüzü suyu hürmetine ya Allah'ım ya Rabbim. Görüyorsunuz yüzü suyu hürmetine istenen dualet dolmuyor. O zaman Kadir gecesinde dua ettik. Yağmur duası ettik. Sabahına yağdı mı? He? Ben kasıtlı ne dedim orada? Dedim. Resulullah sahasem yüzüsü hürmeti. İki, Ebu Ayübel Ansari komşumuz Rumlara onun hürmetine yağdırıyordu da biz Müslümanız. Bir, Efendi Hazretlerimizin yüzü sürmet O ne zaman dua etse hava cam gibiydi. Duadan inerken bulutlar gelirdi Beykoz'da. Yükşatepesi'nde. Biz öyle büyük veliye bağlıyız. Biz gördük gözümüzde bunu. Dedim. Sabahın yağdım işte havada öyle bir haber. Var mıydı? Yaktı. Tabi Kadir Gecesi'nin sabahıydı bir acayip bir O da Kadir Gecesi'nin sabaha yağmur yağar o rivatede uydu hikmeti ilahi o da dikkatimi çekti yani çünkü efendim sadece buyurdu kadir gecesinin sabahında anım secdeden çamura yapıştı yani yağmur yağmıştı diye buyurmuştu rüyasında ve öyle olmuştu uyandığında dolayısıyla o da kabul olduğumuz bir geceydi inşallah ya Rabbi bize yine hayırlı Ramazan şerifleri ulaştır bizi ya Rabbi e Ramazan şerifimizi kabul eyle bize bu aylarca onun kabulü için dualar nasip eyle istikametler nasip Sonra bir daha kavuşmak için dualar nasip eyle. Hayır uzun ömürlerle, salih amellerle, hidayetlerle yaşayıp ölmek nasip eyle. Dostların sevdiklerinin yüzü hürmetine. Allah'ım Libya'da mutlaka evliya Allah var. Ölüler var, diriler var. Mısır'da bu kadar ulema evliya var. Suriye'de bu kadar ulema evliya var. Hep tasarruf sahipleri kabirlerinden. Ukayli Menbüci var Halep'te. Ben sırf ona gittim. Kabrinden diri gibi tasarruf eder. Diri neyse diri kabrinden aynıdır. Dünyada dört de bunlar. Bir Abdülkadir Geylani eder. Bir i rıfaidir. Birisi Kullem Embeci'dir Halep'te. Birisi Hayat-ı Harranidir Urfa'da. Bunlar âlen tasarruf ederler. Ya Rabbi bu Kullem Mümbeci bu da büyük veli biz gittik. Bütün evliya ittifak etmiş 4 veli de. Onun yüzü sührmetine kurtar oraları ya Rabbi <gülüyor> Abdülkadir Geylani hürmetine. Musa Kazım Hazretleri tiryak-ı Kabrine gidemiyoruz. Ehlibeyt'in imamı İmam Ali Rıza Hazretlerinin babası Musa Kazım ne demek Kazımiye Mahallesi olarak gidemedik hiç. Olaylar bitmiyor orada. Onun hürmetine, İmam Azam hürmetine. Marufü Kerkhî dedi ki Allah'tan isteyen benim hakkım için istesin. Allah'ın bana verdiği bir itibar var. Marufü Kerkhî evliyanın reisi hürmetine. Hepsi Bağdat'ta. Kurtar bu Bağdat'ı ya Rabbi. Şiadan da kurtar ya Rabbi. Rabiden de kurtar ya Rabbi. Ehli Sünnetten Asubeyle. Ya Rabbi lan kurtar ya Rabbi, kurtar ya Rabbi. Evliya ulema ürmetine, kusuleha ürmetine Allah'ım ya Allah, bizim bir itibarımız yok senin nazarında Dostlarına itikadımız var, sevgimiz var Onun hürmetine ya Rabbi Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatih Amin Hastalıklarımıza acil şifa Dertlerimize deva Borçlarımıza eda Ameliyat olanlarımıza hayırlı şifa Amin. Ne derdi olanlar varsa Onların hayırlı muratlarını ihsan eyle Amin. Müşkillerimizi hallü asan eyle. Sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle, günahlarımızı sevba tebdil eyle. amin. Bizden evvel ölenlere rahmet eyle kabirlerini uğrat. Ömer, Salih, Celal, Serdar, Yaşar, Sadık, Kudret, Yılmaz, Naim, Beyefendiler, Ayşe Asiye, Songül, Müjde, Nurgül hanımefendiler, rahmetine muhtaç durumdalar. Yardım istiyorlar, hediye bekliyorlar. Buraya adları yazılmış, bir günde bizim yazılacak, Allah'ım. Bize de arkamızdan okunmasın nasip eyle. Bu kardeşlerimize rahmet eyle kabirlerine. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah... ...ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve resulü... ...la ilahe illallah... ...muhammedun resulullah... ...fi kulli lemhati ve nefesin... ...adede mavsi'ahu ilmullah... ...Allah, Allah... ...Allah... ...bir kez Allah dese... ...aşk ile lisan... dökünür cümle günah, misli kazan... bardaki yapraklara rüzgar vurduğunda... ...döküldüğü gibi... Onlar bir kere Allah diyemiyorlar. Biz dedik onlara hediye ettik, onları da affeyle ya Rabbi, hediyeyledik ya Rabbi u Amin. Allahümme, sallem ve bari, ve barik ve bari, muhammedin bari, ve el habibil alil kadri el cahil. ve bari, ve bari, ve bari, ve ve bari, ve ve ve bari, Kabrinde işitiyor mu? İşitiyor. Görüyor mu? Görüyor. Namaz kılıyor mu? Görüyor. Hep hadislere. Ve hayattadır ve işitiyor. Onun için biz ona selam verirken namazda bile ne diyoruz? Esselam. Esselamu aleyke. Sana diyoruz. Çünkü nedir? Yanımızdadır. Evlere girerken, evde kimse yoksa Rasulullah selam veriyoruz. Esselamu aleyke eyven nebi. Rahmetullahi ve Esselamu aleyne. Ve ala Eve girerken de esselam var, onu bilmiyorsunuz. Efendimiz'e selam veriliyor, evde kimse selam verilecek yoksa. Çünkü ulema diyor ki, müminlerin evlerinde Resulullah'ın ruhaniyeti hazırdır. Allah Allah, biz ne büyük şeref müminler, müminiz evlerimiz, mümin evi yahu. Ruhaniyeti hazırdır. Onun için esselam Aleyk ediyoruz. Onun için buradan mübarek Cuma gecesinde arz ediyoruz salatlarımızı, dualarımızın kabulü için hayırlı muratlarımızın husulü için, şerlerin defi için, bütün hastalıkların şifası, dertlerin devası için, sıkıntılarımıza Resulullah s.a.v. imdat olması için, elimizden tutması için. Buyurun. Es salatu vesselam. Aleyke ya Resulallah. Es salatu vesselam. Aleyke ya Habiballah. Es salatu vesselam. Aleyke ya Seyyid el ve vel akhir. Sübhane Rabbike Rabbil Üzzeti amma yasifune ve selamune alel mursalin. Elhamdülillah Rabbil Alemin la şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve Ali <Sessizlik> ve ruhu <Sessizlik> vaatine, vaatine, vaatine, vaatine, vaatine. ve bu celsemizde isimleri zikredilen meyyit ve meyyitlerin ervahi için el fatiha